Nebet muhabbet. Kapılardan sığmama değimi sanırım minik kapılar, o güzel küçük kapılar için söylenmiştir diye düşünüyorum. Çekçi ee, büyükler için söylenmiş olsa bunu Gorgon kızlarımız söylemiş olurdu diye bir takım düşüncelere daldım çünkü korku içerisindeyim. Evet, korkmakta haklısınız Zira biraz da enerjik olsaydım çok daha iyi olurdu. Çünkü sevgili Ölüks ya da Oğlaks Gorgol kızımız bizlerle birlikte sömürecektir enerjimizi diye düşünüyoruz. Bu kızımızda biraz artistikler var yalnız son bir iki böyle şeydir. Afra tafra mı görüyoruz? <gülüyor> falan diye böyle bir takım tavırlar filan. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Böyle bir endam, bir eda, bir çalım. Evet evet bir tripler mevcut. Yani bir resim sergisinde sanırım yine bir takım tanışmalar olmuş. Entelejensiyası yükselmiş olabilir. Evet. Ee, şey yaparız yani direkt bunu ekarte ederiz. Bir daha da yayınlamayız olur biter. Hmm. Nasıl seçeneğimi beğendim? Düşünüyorum bakayım, not alayım hemen. <gülüyor> Şimdi sevgili Ölükse kızımız şöyle bir haber göndermiş, dinleyelim. Böcek yiyorsunuz. Evet, yine o e, afra tafra'dan bir e, örnek sezinledim. Evet. Siz, ben, yani hepimiz İsveç'in Örebro Üniversitesi'ndeki biyoloji profesörü... Ne üniversitesi? Erebro'yu. Erebro'yu. Hepimiz İsveç'in Erebro Üniversitesi'nde. Evet yani İsveç'te bir üniversite uyduracağım. Ne uydurayım? E, aklıma da gelmedi. Erebro diye geçiştirelim demiş. Evet e, işte uydurduğunu çok belli ediyor. Yani o diye onu yutmasa direkt <gülüyor> Erebro falan dese. Erebro. Hani belki yiyeceğiz. <gülüyor> Kimiyoloji profesörü. Alp Ekblad'ın... Kimiyoloji mi? <gülüyor> Kibüroloji. <gülüyor> evet. Alp mi şerifin adı? Alp dede. Aa, İsviçreli ya. İsviçreli. Ayrıca profesöre Alp Ekcladın açıklamasına göre. Alp adam Türk. Alp Eklund şey o yatak olan kanepe yok mu? <gülüyor> Lamba değil bu. <mi> <gülüyor> <gülüyor> Her yıl farkında olmadan bir kilogram böceği yiyoruz. Biz değil kendi adında konuşsun hatta evet. sevgili e, Gorgon kızımız da kendi adında konuşmalı diye düşünüyorum. Evet e, güzelce yesin afiyet olsun ben hayatta yemem. Ben de ne kadar yıkarsak yıkayalım meyve ve sebzelerden bütün böcekleri temizlememizin imkansız olacağını söylüyor. <gülüyor> Yıkamak Yaptı mı? orada. <gülüyor> meyve ve sebzeleri niye yıkıyoruz ki? Eklat'a göre sebze ve meyvelerdeki böcekleri sadece zararlı olarak görmemek de gerekiyor. Ee, sebze ve meyveleri düzgünce yer ısırdıktan sonra neresini ısırmışız, içinde bir şey var mı yok mu diye bakarsak e, görürüz böcek var mı yok mu. Ayrıca hadi meyveler tamam ya meyveleri yıkadıktan sonra üzerinde böcek var mı görürüz. E, sebzeleri zaten çiğ yemiyoruz ki onları haşlıyoruz. Pişiriyoruz orada böcek mi kalır? <Gülüyor> İsveçli profesör böceklerin yapılarında çok yoğun olarak protein mevcut. Ayrıca bazı sineklerin larvaları da bol miktarda yağ içeriyor diyerek gelecekte ise bu yağı kızartmalarda kullanmamızın mümkün olacağını belirtiyor. Evladım bana oradan bir sinek yağı verir misin? <gülüyor> Bu sinekten yağ çıkarmak adlı değil. Demek ki gelecekte, gelecekte doğru olacak, olacak diye düşünüyorum. Bunu. O zaman bu da e, Hoca'nın e, tarla alacağım. Kenarına tel örgü şey yapacağım. Oradan geçen koyunlar o tel örgüye dolanacak. Oradan kazandığım yünlerle kazak yapıp kazak sektörüne gireceğim adlı. Fıkrası <gülüyor> da gerçek olur mu? Evet e, fıkrası adı buysa kendisi gibi nedir diye merak Yok, ediyorum. Yok fıkra uzun da ben direkt anlattım şöyle <gülüyor> kısaltıp bir bilgi. Mideniz ne kadar kaldırır bilinmez ama Amerikalı bir araştırma grubu gıda maddelerinin en fazla ne kadar böcek fragmanı bulundurabileceğinin listesini yaptı. Böcek ve... fragmanı diyor bak. Evet ya yani daha böceğe de gelmedi sıra. Böceğe gel Bak burada böyle böyle böcekler oluyor. Bak bak şunun güzelliğine bak. <gülüyor> Ezindiği bilgiye göre 500 gram çilek 4 larva, 100 gram çikolataysa hanımlar biraz üzülecek ama 60 böcek fragmanı içeriyor. Çikolata, sebze ve meyve mi? 100 gram çikolatada 60 böcek varsa demek ki 1 kilo çiko çikolatada e, yarım kilodan fazla böcek lüpletiyoruz. Aslında çikolataya o e, una, umarsız tadı veren de o böcekler olsa gerek diye düşünüyorum. Evet zira çikolatayı sevmediğimiz bir sebzemizdir. <gülüyor> Çok zenksiz bir insansın canım Cenk'im. Thanks. Jake Cenk ve Erdem ve müebbet Muhabbet Müebbet Muhabbet